Here I am. When I am here, I shall not mind. Söz uçar. Açık Radyo. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Süha Oğuz Ertem'e teşekkür ederiz.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 Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Erdik hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. efendim. Merhabalar. Nuray hocam. Evet. Siz de hoş geldiniz. İyi günler. Hoş evet. bulduk dörtlü bir program sunacağız bugün. Mustafa Erdik Hoca ile ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kendisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu ve Ankara'da 1975 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve deprem mühendisliği araştırma merkezi direktörü olarak görev yapmaya başladı. 1988 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde Kandilli Rasathanesi'nde 2015 yılına kadar e, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü direktörü olarak görev yaptı. 89 yılında dünyada az bulunan deprem mühendisliği bölümünü Türkiye'de Kandilli'de oluşturdu Boğaziçi Üniversitesi e, içerisinde. Ve e, aynı zamanda İstanbul deprem acil müdahale ve erken uyarı sistemi Profesör Erdin liderliğinde kuruldu ve işletildi. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası hazineleri arasında olan Ayasofya ve Süleymaniye Camii'nde ve diğer benzeri önemli yapılarda yapısal e, sağlık izleme dizilerinin kurulumunu yönetti. Halen Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Haviyat Üniversitesi İtalya, Gül Okulu ve Kral Suut Üniversitesi ve Türkiye Deprem Vakfı Başkanlığı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Deprem literatürüne olağanüstü sayıda özgün araştırma katkısında bulunmuştur. 300'ün üzerinde teknik makalenin ve 6 kitabın yazarı, ortak yazarıdır. Aldığı ulusal ve uluslararası ödüller var. TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü, NATO Zirvesi Bilim Ödülü Birleşmiş Milletler, Sasakawa Afet Önleme Ödülü ve Bruce Bolt Madalyası e, gibi. Evet, e, aslında tabii ki e, böyle bir özgeçmişle e, ve faaliyetlerinizle size o kadar çok sayıda e, sorumuz olacak ki ama bunu bir programa sığdıramayacağız. Rica tizmin. ederim efendim. Değil mi? Hocam nereden başlayalım? Efendim, e, bu Programı planlarken takriben bir ay kadar önce esas e, konumuzu Mustafa Bey'le ilgili olarak e, bilhassa Türkiye Deprem Vakfı ve faaliyetleri olarak düşünmüştük Ama araya malum bu 24 Ocak depremi girdi. Tabi e, birden gündemimize oturdu. E, e, Mustafa Hoca'yı da buraya davet etmemiş etmiş iken herhalde on, onun da bu 24 Ocak'la ilgili değerlendirmelerini teşhislerini almamız çok önemli olacak. Mustafa Bey özellikle deprem yer hareketi konusunda uzmandır. Şimdi televizyonlarda işte depremden bu yana fay öyleydi, böyleydi, şurası kırıldı, burası kırıldı falan muhabbetleri yapılıyor. Mustafa Bey tabii onları iyi bildiği gibi onlardan doğan en mühendislik sonuçlarını da izledi ve ilk defa e, bizim mühendislik hesaplarında projelerde esas aldığımız ivme değerlerini araştırdı. Ve ilk defa kamuoyuna açıkladı. E, bu programla da öyle başlayalım isterseniz diyelim. Yani e, tabii depremin bir de yapısal sonuçları var. Yapılarla ilgili sonuçları var. Onlara da daha sonra geliriz ama öncelikle bu deprem nasıl bir depremdi? Eee yani e, oluşum mekanizması artı yarattığı sonuçlar binalar üzerindeki etkileri e, bakımından e, e. herhalde kendisinin değerli görüşlerini alarak başlayalım derim. Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii bu önemli bir deprem her açıdan her şeyden önce orada gerek canlı kaybeden gerekse yani yaralanan hastanede olan tüm, tüm vatandaşlarımıza acil şifa ve başsağlık dileklerimizi iletmek isterim. Aa, ...bu depremin olacağı biliniyemiyordu... Şu şekilde biliniyordu... Neçede, Türkiye'de değişik sismik boşluklar var... ...depremlerin az olduğu yerler var... ...buralarda deprem olma ihtimalleri yüksek... ...ihtimal olarak biliyorduk ve bu da... Aa, ...Doğu Anadolu fayında... ...Pötürge segmenti denen bir segment... ...yani biz fayları özellikle... Yanatım fayları segment segment tanımlıyoruz. İşte ne bileyim Kuzey Anadolu Fayında belki 20'ye yakın segment vardı. Burada da ona yakın segment var. Bu Pötürge segment dediğim segment en son deprem 1875 yılında olmuştu. İşte 150 yıla yakın bir şey olmuyordu ve neticede oldu. İşte bu Sivrice'den başlıyor Hazar Gölü'nden Doğan Yolu, Pötürge ve Sincike kadar uzanan bir fay attı... Bu fay attı kırıldı. Burada fay attının kırılmasına bakınca iki tane önemli konu var. ...incelendiği zaman fay attı... ...neçede fay attı, yüzeyden başlayıp yerin belki... ...20-30 kilometre derinine inen bir... ...düzlem düşünün... ...bunun derinliği belki 20-30 kilometre... ...düzlemin genişliği de... ...60 kilometre... ...bu fay attı üzerinde belli atımlar oluyor... ...bu atımlar uzaktan hesaplanabiliyor... ...maksimum atım 1.5 metre... Ortalama atım da 1 metre civarında... ...ama bunlar yüzeye çıkmadı... ...yüzeye çıkmaması... ...zamanla çıkabilir, yavaş yavaş da çıkabilir... veya da çıkmayabilir, yani hemen hemen... Altı buçuktan daha büyük depremlerde, yüzeye çıkmaması Türkiye'de, normal. Aa, Biraz da jeolojik yapıya bağlıdır. Ona da bağlı benziyor, tabii. Evet. Değişik bir de şu var, yani etraf kar kaplı, ben arazideki arkadaşlarla da konuştum, gözükmeye ama... ...yani yüzeye çıkıp çıkmaması mühendislik açısından çok önemli değil, yer bilim arasında önemli tabii. Burada önemli olan deprem sırasında fay kırıldığı zaman üzerindeki gerilmenin bir kısmını kaybediyor. O kayıp yani biz buna gerilme düşüşü diyoruz. Gerilme düşüşü doğrudan doğruya ...ivmeyle ile veya da deprem hareketi ile ilgili. Gerilme düşüşü ne kadar yüksek olursa hareket o kadar yüksek olur. Ama deprem büyüklüğü değişmez. Aynı büyüklükte değişik gerilme düşüşleri için değişik hareketler olabilir. Bunun gerilme düşüşü yaklaşık 10 bar. E bir bar dediğimiz nedir? Bir bar bir santimetre kareye yaklaşık bir kilogram koyduğunuz zaman bir bar elde edersiniz. Gerilme düşüşü 10 bar. Bu tip depremlerde beklenen gerilme düşüşü yaklaşık 20 vardır, 100 bara kadar çıkabilir. İki ama, misli yani. Evet. En ama azından. 100 bara kadar da çıkabilir. En Bu tür deprem misli. derken 6.8. 8'den. 6.8 esas, esas alıyorsunuz. Evet, evet. evet. Yani o bakımdan şeyde beklenen mesela diyelim en azı alalım, en normal şartlarda yani normal 20 bara olsaydı belki yüzde 20, yüzde 30 mertebesinde yer çekmediği mi olacaktı? Burada sadece yüzde 15'te kaldı. Yüzde 15 ne demek? Sizin diyelim, sizin şah, şahıs olarak aldığınız yüz kiloysa diyelim ayakta duruyorsunuz. Sizi yaklaşık on beş ile itiyorlar anlamında. Evet. Yüzde kırk olsaydı sizi 40 kırk 40 ile itiyorlar kilo kilo. anlamında. Yani bu binalar nasıl itildiğiyle ilgili bir şey. Evet, Şimdi, birincisinde sendelersiniz evet, ama e, ikincisinde, ikincisinde dayanabilirsiniz kapaklanırsınız. O size bağlı bir iş evet. tabii. Şimdi neticede buradaki binaların e, deprem şartnamesine uygun yapılsaydı her biri yüzde otuza göre yapılacaktı. Elazığ için yani 30 kilogram itmeye göre yapılacaktı. Bunlara 30 kilogram itmeye geldiği zaman binalarda kısmen hasar olacaktı ama şarttan uygun yapılsaydı can kaybı olmayacaktı. Evet, olay bu. Şimdi burada bu yani itmenin 30 kilogramlık itmenin yarısı geldi. 15 kilogramı geldi. Buna rağmen hasar var. Ama beklediğimizden daha az hasar. Evet 6.8 büyüklüğündeki evet. bir depremin yaratabileceğini varsayabiliyor. Beklediğimizden ölmez. daha az hasar. Evet. Daha az hasar ve yani bütün yani zaten her, herhangi bir şekilde medyadan da öğrendiğimize göre... ...yani hasarlı binalar zaten daha önceden <gülüyor> neredeyse hasar göreceği belli olan, belli olan binalar. binalar. Bir de tabii köylerimizde kerpiç yapılardan çok hasar var. Bunların bu kerpiç yapıların büyük bir çoğunluğu eski yapılarda zaten bakımsızlıktır şu da budur. O ayrı evet. bir konu ama biz burada mühendislik hizmeti görmüş yapılardan görmüş bahsediyoruz. bahsediyoruz. Teorik olarak bunlar mühendislik hizmeti görseydi burada hiçbir hasar olmaması yani Mustafa evet. şunu da belki hatırlamakta tabii. fayda olur mu diye düşünüyorum. Şimdi tabii bu spor bu hasar elazığ'da gözlendi. Yani çok evet. kayıplarının evet. büyük kısmı orada evet. oldu. Ve Mustafa Bey'in belirttiği 0-15'lik ivme de evet, Elazığ'da evet. ölçülen ivme. Ama e, fayın, yani depremin merkezinde daha büyük ivme var. Var yani. Yani bu biraz iki, da mesafe de ilgili. Mesafeyle de ilgili. Yani, e, tabii, o, da, o da önemli tabii bir şey. Çünkü ilgili, bunu şu bakımdan söylüyorum. Şimdi öyle bir alışkanlık oldu ki. Efendim 6-10'da 8 deprem oldu. Peki oldu güzel. Nerede oldu? Falanca yerde oldu. E sen neredesin? E diyelim ben 50 kilometre ötedeyim veya iki kilometre ötedeyim. Altı onda sekiz iki kilometre hmm. ötede bamba büyük bir imle yaratır. 50 kilometre ötede çok az bir imle yaratır. Buna var. kimse bakmıyor. Tabii. Şimdi e, sanıyorum e, daha önceki bir televizyon programında e, Mustafa Bey <Gülüyor> 029 G'den bahsettiniz yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Şey evet iki misli emedem. E, şeyde Tabii. merkezde Aynen yani e, depremin Tabii. Dolayısıyla mesafenin de etkisi var. Etkisi var. olmaz. Yani mı? bu ama aynı zamanda bu gerilme düşüşü yani e... gerilme düşüşü yüksek olsaydı evet. o ne bileyim şeyde ölçülmüş olan seriyle ölçülmüş olan yaklaşık 0.29G veya 0.6G olacaktı. Yani ilk evet. çıkabilecek. Evet. Evet. Yani ucuz mu kurtulduk diyorsunuz hocam? Yani şanslıyız diyeyim Şahslı yani. Izliyim. Şanslıyız evet. diyeyim. Ucuz kurtulmadık yani. Evet. Burada da hasar olmamış biraz. Yani buradan lazım. hareketle 6.8'de bile o kadar az hasar oluyor ki falan gibi bir takım o, o şey, şeylere gitmemek işte lazım. İşte o yana gitmemek Tabii. lazım. Tabii. Evet. Çünkü biz yani işte bu işte ilk kötü uğraşan insanlar ben şahsen 6.8'i ilk duyduğumda ...Eyvah dedim. Ya. Elazı bir oldu, oldu yani. Bir. yani hani kapı kalitesinde çok iyi olmadığını genelde bildiğim Gerçek. için e ama sonra baktık ki bir apartman iki apartman üç apartman evet. ortada durdu. yani gaz evet. şeyden öğrendiklerimiz evet. televizyondad evet. e, çok sınırlı hasar olduğunu bu sefer de şaşırdık alı nasıl evet. oldu bu iş yani ta ki Mustafa Bey'den bu ivme ve e, stres düşüşü Tabii, olayını orada. Yani ama. Türkiye'deki çok depremlerde bunu görüyoruz biz. Çünkü Türkiye'deki faylar olgun faylar. Olgun demekle yani milyonlarca yıl çalışıyor. Milyonlarla yıl çalıştığı için bunları harekete geçirmek için çok fazla kuvvet geç gerekmiyor. Evet. Çok fazla kuvvet gerekmediği için de beklenen altında olabiliyor. Yani bu çok beklenmedik bir şey değil ama gene de lehimize olan bir durum Yani biz sadece herhangi bir depremin ilk büyüklük bilgisini aldığımız zaman bunun ifade ettiklerini tamamlayabilmek için mutlaka onun dışındaki bilgileri onun de Onun dışındaki bilgilere de ihtiyaç var ve, gerekiyor. ve şu anda yani Türkiye'de oldukça iyi bir kuvvetli hareket şebekesi diyoruz. Evet. ivmeler öğrenebiliyor yani eskiden daha limitliydi şu anda neredeyse yani 300 400 500'e yakın cihazımız var. Bunlarla ilgili yani yerler geliyor. Tabi Elazığ'ın belli bir noktasında alınmıştır bu. Netçede dağılımı Doğru. da değişebilir ama Doğru. netçede elimizdeki şu anda bilgi o ve oradaki hasar seviyesiyle de örtüşüyor. Evet. Ayrıca bu Pütürge segmenti de bilinen bir segment. O da bilinen bir segment. Tabi Ama şeyi bilmiyoruz Bunların biz ne zaman yırtılacağını bilmiyoruz. Tabii. Yani bildiğimiz şudur bizim mesela Kuzey Anadolu fay hattındaki hareket yılda iki buçuk santimetredir. Doğu Anadolu fay hareket de yılda bir santimetredir. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Diyelim ki büyük depremler Kuzendaluf hayatında bir yılda on, bin yılda on tane oluyorsa burada bin yılda dört tane dört olur. Dört tane evet. olur. Ama evet. hangisi daha önce olur bilemiyoruz. Evet. Yani öncelik başka bir şey, ihtimal başka bir şey. Bu daha önce olur, bu daha sonra diyemeyiz. Aslında bilmediğimiz çok şey var. Bilmediğimiz şey şöyle oluyor yani. ...dediğim gibi depremler milyonlarca yıldır, on milyonlarca yıldır oluyor. Biz bunları sadece belki son bin yıl, iki bin yıldır biliyoruz. Çok dar bir pencereden, küçük pencereden bakıyoruz ve ihtimalleri üzerinden gidiyoruz. Bu şuna benziyor. Diyelim ki benim elimde bir tane zar var ama siz zarı görmüyorsunuz. Zar altı köşelde olabilir, beş köşelde, on köşelde olabilir zar bilmiyorsunuz. Şimdi ben zarı attım bir kere iki geldi. Bir daha attım iki geldi... ...ben size bir daha sam ne gelir desem... ...iki gelir dersiniz. Evet. Çünkü zarı bilmiyorsunuz. <gülüyor> Doğru. Tamam mı? Şu anda... ...zarın iyi olduğunu bilmek için... ...zarın çok atılması lazım. Zarın çok atılması için de çok uzun bir gözlem süresi... ...gerekiyor ki... Zarın Tarihsel ne ol olarak. Evet, da... zarın ne olduğunu bilelim. Ve olay şu, sayısı Evet, olarak. şu anda... ...zardan gelen rakamı biliyoruz ama... ...zarın nasıl bir şekli olduğunu bilmiyoruz. Evet. O bakınma ihtimaller üzerinden gidiyoruz. Evet. Hocam siz bu... hemen... E, ...dediniz ki... E, ...eğer yapılarımız sağlam olsaydı bu yıkılan binalara da hiçbir şey olmazdı. Evet. evet. Buradan çıkartmamız gereken ikinci bir sonuç da eğer bu iğme değeri yüksek olsaydı bu kadar da sınırlı binayla tabii. kalmayacaktı. Evet. Tabii. Yani, Çok daha büyük hasar oldu. Gidiyoruz gidiyoruz. Evet. Binalarımızın sağlamlığı konusuna dayanıyoruz. Değil mi? Konu odur tabii efendim. Çünkü şöyle yanıltıcı evet. bir durum ortaya çıkmış olabilir. Ya, bu kadar 6 onda 8 oldu. Şimdi. falan kimse bakmıyor. Evet. Altı onda sekiz büyük bir deprem yani küçük değil. Yani daha büyük de olabilir ama altı yani. bayağı hallice bir deprem tabii, öyle tabii. diyelim tabii, yani. Tabii. E burada sadece üç dört tane binanın yıkılması çok iyi. Demek ki bizim binalarımız çok iyi performans göstermiş falan gibi bir sonuca kat iyi E ya, problem gerekir. yok gibi ha, bir sonuca var ama. bak gerekiyor çünkü bu deprem büyük bir deprem. İnme inme itibariyle yıkıcı bir deprem değil. Evet bilakis üç tane binanın yıkılması bile büyük bir olay. Ya yani nasıl yıkıldı Buna demek ki tabii. çok çürük yani, binalarmış yıkılmış, ama ağır, Öbür binaların da çok sağlam olduğunu Yani bilmiyorum. ağır hasarlı yüzlerce bina var tabii söylenerek göre o... Yalnız burada bina sağlam tamiri kullanmıyorum. Şartname evet. uyumlu, şartname uyumsuz evet, doğru, diyelim. Evet, evet doğru. doğru. Sağlamlık doğru. çok relatif bir kavram yani. Evet, şartname doğru. uyumlu, şartname uyumsuz tabii, tabii, diyelim. Tabii, evet. tabii. Şartname tabii. derken tabii ki devlet, e, deprem yönetmeliklerini e, onu kastediyoruz. Binanın yapıldığı tarihteki şartnameyle uyumlu, uyumlu olup yani, olmamasına tabii, bakıyoruz. Tabii, tabii, tabii. Evet. Yoksa yani e, sizin bu konudaki açıklamalarınız gelmeden önce işte fay oradan mı geçiyordu, buradan mı geçiyordu, şu kadar mı e, kilometre vardı? Sizin bir tespitiniz daha var hocam e, çünkü orada bazı e, önemli yapıların hiç etkilenmediğini de tabii tespit ediyoruz, ediyorsunuz. Tabii, tabii. Nelerdir bunlar? Efendim evet, bunlar yani... Örnek olarak gösterebileceğimiz... Örnek olarak deprem yalıtımlı binalar. Evet. Tabii bunların dışında hiç etkilenmeyen... ...klasik ve konvansiyonel binalar da vardır. Ama isteriz ki biz... ...medya bu binaları da göstersin. Nasıl yapıldığını anlatsın. Ama evet. maalesef işte değişik sebeplerle sadece yıkılmışlara gidiyoruz ama... ...orada hiç yıkılmayan ve çok daha da büyük hareket gelseydi bile yıkılmayan... ...mesela şehir hastanesi var. Evet. Elazığ, Elazığ şehir, şehir hastanesi. yeni bir hastane bin, bin yataklı hastaneler yaklaşık 400'e yakın... Yaltım üzerine oturur. Yani hiçbir hasar beklenmedi. Tabi gitti arkadaş arkasından baktı yaltım birim çalıştığında gördüler. Evet. Gene benzer sistem Doğanşehir'de var bir tane. Bir de Malatya'da var iki tane yaltım vasıları ama oralara gelen deprem hareketleri çok küçük olduğu için bunlar harekete geçmemiş. Yani belli bir seviyede harekete geçiyor. Tabi bunlar önemli şeyler. Gene önemli şey yani fay attığını 10 kilometre mesafede yaklaşık olarak yani Elazığ 15-16 kilometredir. Bu 10 kilometre mesafede Karakay Barajı var. Evet. Türkiye'nin önemli barajlarından bir tanesidir. Zamanda yapılmış 1983'lerin sonunda yapılmışlar. Yani her 88 belki. Ve şeydir yani kemer barajdır. Ben kemer. Orada da hiçbir hasar yok. Aynı şekilde gene şey mesafede belki 15-16 kilometre mesafede Kömürhan Köprüsü var. Eski Kömüran Köprüsü vardı, o duruyor. Ama yenisi çok esaslı bir köprü yapılıyor. Ulaşım hattını rahatlatıyor. Dünyanın dördüncü eğik açıklıklı köprüsü olacak. Bir asma köprü bu. Eğik askılı. Eğik askılı köprü. O da yani, Nuray Hocam daha iyi bilir. Bu tip köprülerin sıkıntısı inşaat aşamasındadır. Evet. Yani inşaat aşamasında deprem maruz kaldığı zaman daha sıkıntılı olur. O da gayet hiçbir sıkıntı olmamış yani orada da. Bunlar tabii aynı zamanda vurgulanması gereken önemli şeyler. Yani Türkiye'de altyapıda iyi düzelmeler var. Evet. O yani e, medyanın da bunları ön plana çıkartması, ön plana çıkartması son derece ta önemli değil tab mi? Tabii olmaz olur mu? Yani başarılı uygulamaları da göstermek lazım. İnsanlara daima kötüyü göstererek bir şey yapamayız. İyileri de evet, hedef tabii. olarak, iyileri de hedef olarak göstermemiz lazım. Yani ben eminim çok iyi mühendislik hizmeti almış ve hiçbir şey olmamış bina çoktür elazığ'da ondan da ortaya çıkartılması lazım. Evet. Şimdi tabii bina hasarları bina hasarlarının değerlendirilmesi konusunda e, medyadaki değerlendirmeler çok yanıltıcı olabiliyor. Çünkü yani oraya giden bir muhabir, genç bir muhabir kendi değerlendirmeleri kendi e, genel kültürü çerçevesinde bir şeyler söylüyor. Mesela çok ilginç bir şey e, izledim dün veya evvelki gün Efendim şimdi işte bir hasar tespitleri yapılıyormuş. Bir binaya girdi bir muhabir. İşte o binaya orta hasar verilmiş. Fakat e, binada e, bir dolgu duvarı var tuğla. Yıkılmış. Hatta işte sahibi bir tarafta konuşuyor, muhabir öbür tarafta konuşuyor. Bina sahibi diyor ki bu bu binaya orta hasar verdiler diyor ve şikayet ediyor. Olur mu diyor? Bak görüyorsun. Ben arkadan arkadan da kirişler ve kolonlar görünüyor dikkatlice bakmaya çalışıyorum çünkü epey uzun gösterdiler hiçbir şey yok onlarda evet. e, o, esas taşıyıcı o, evet, sistemde evet. Yani, en ufak problem her, her edip, onun için mühendis buna şey göstermiş Tabii, yani orta. orta fakat şimdi bu muhabir orada işte nasıl yanlış karar verildiğini ispatlayacak şekilde değil. o duvarı devamlı gösteriyor evet. bu da benzer çok şey bizim e, 99 depremlerinde de başımıza gelmişti her yerde gölcükte efendim Yalova'da ee, Karahraülmselde vesaire bir sürü buna benzer olay ben kendim yaşadığım olaylar vardır Şimdi e, yani i, bina iyi davransa bile Bazen kötü davranıyor deniliyor yani böyle bu bilgisizlikten geliyor Mesela e, e, kendi aramızda toplum, şeyden önce programdan önce konuşuyorduk Medya bu konularda başka şeyler de yapabilir yani hemen bir bilgili mühendisle birlikte o, o binalara gidebilir Değil mi? Onların değerlendirmelerini alar. Böyle şeyler yapılmıyor. Dolayısıyla yani e, bu medyadaki e, bilgi akışı bakımından çok dikkat edilmesi lazım. Sonuçlarını çok iyi değerlendirmeleri yani, lazım. Yani iki, tabii iki türlü değerlendirme lazım. Bir tanesi azil değerlendirme, azil değerlendirme. Kardeşim bu deprem oldu, binan durumu, içinde insanlar dursun durmasın mı? O zaman yani siz her yeri detaylı bakmanıza imkan yok. Bazı yerlere bakıp kardeşim boşaltın diyebilirsiniz. Arkadan ikinci bir inceleme gelmesi lazım. O zaman binanın önüne kırmızı kart konur. Arkadan ikinci kart yeşil, sarıya dönebilir. Bina girebilir. Türkiye'de çoğunlukla ilkinde bitiyor iş. Aynı olayı mesela İstanbul'da bu Eylül ayında olan depremde gördük. Depremde i̇şte yaşadık evet. Burada bir ön değerlendirme yapıldı. Bilmem kaç tane okula ağır hasar verildi. Okullar boşaltıldı. Ondan sonraki detaylı değerlendirmelerde hasar yok dendi. Okullar açılmaya çalışılıyor. Yani o çok önemli bir şey. Bir de burada en önemli şeylerden bir tanesi tabi bu dediğim rezidansiyel yani konut tip binalar. Hastaneler için çok daha önemli arz ediyor. Hastane çoğu zaman birisi gidiyor bakıyor. Kimse sorumluluk almak istiyor. Doktor da korkuyor. Boşaltın diyor. Bütün hastalar yataklarla çıkıyor. Siz yeni hasta gelirse onları alacak bakacak durumunuz yok. O bakımdan bunlara kaden çok ciddidir yani bir hastane boşaltılsın mı boşaltılmasını boşaltılmasının. Mesela Dinar, dinar depremindeki Dinar devlet hastanesini hatırlıyorum. Taşıy sisteminde hiçbir şey yoktu. Ben çok dikkatli evet, inceledim, evet, her tarafına evet, gittim. Yok. Yani merakımdan gittim. Ama bütün hastane bahçedeydim. Hastalar bahçede duruyordu. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Ne? Yani düşünün. Yani, Ameliyatlar durdu. Evet, durdu. Çünkü Tabii, duvarlarda yani. çatlaklar ve Tabii. bazı ufak yıkıntılar Tabii. vardı. Başhekimi çat, buldum, aradım buldum. Bakın dedim, girin içeri korkmayın. Bir iki yer var, ben size göstereyim. Oraları kullanmayın ama geri tarafını kullan. Bunu tamamen kendi inisiyatifimle yaptım. Hocam dedi, o da belki haklı. Ben desem bile doktorlar girmiyor, hemşireler girmiyor. <gülüyor> yani, yani öyle ya. bir şeyimiz var. Yani o iş mesela <gülüyor> yurt dışında Kaliforniya'da şöyle çözümleniyor. Hakikaten depremden sonra girilip girilmeme kararı verecek önemli binalar. Bunlar hastane okulabilir. Onların her bir binaları oluyor. Ama binalar. Bunların her birine bir mühendislik bürosu tayin ediliyor. Sen Hı. bunun vasisisin deniyor, tamam mı? Ne yapıyor mühendislik bürosu? Alıyor onların projeden önceden inceliyor. Bir deprem sonrasında nereye bakacağını biliyor. Evet. ...Nuray Hoca'm gitmiş bakmış incelemiş nereye bakacağını biliyor. Allah bilir küçük bir hastane Büyük bir, hastanede zor, tabii, bir. Büyük hastanede, hastanede zor tabii, bir iş. Büyük hastanede zor bir iş. Ondan sonra deprem sonrasında ne oluyor? <gülüyor> o mühendislik bürosunun elemanları ellerinin her türlü bilgi var. Gidip bakıyorlar ve girilip girilmez karar veriyorlar. Ve onun sorumluluğu. üstleniyorlar. Yani onun sorumluluğunda, onun, onun sorumluluğunda üstleniyorlar üstleniyor yani. tabii bilgili Hı. olarak üstleniyor. Yoksa öbür türlü yani ne kadar iyi niyetli olursa olsun bir yani kamudan gelen bir tane mühendisin hiç bilmediği... ...büyük bir hastaneye bakıp da gidip de yani demesine imkan yok. O çok ödert evet. ediyor. Evet bu yapılmayacak bir şey değil yani. Evet. Türkiye'de bu işi bu nitelikle yapılacak. Dünya kadar mühendis bürosu var ve zevkle yaparlar. Evet. Bir de yani uzman insanlar uzman insanlar olarak... bir de daha önceden binayı tanıyor. Evet. Elinde projeleri yani var. Nereye olur. bakacağını yani. biliyor, onu biliyor, bunu biliyor. Yani bu yani bu tip yöntemlere gitmemiz evet. lazım yani. Ama biz hala yani e, fayları tartışmaktan e, bu, bu konuları konuşmaya hem fırsat bulamıyoruz. Evet. Hem de bir yandan e, hem yapılarımızın durumu belli evet. hem yapı denetim sistemimiz belli. O da çünkü çok büyük bir problem hocam. Yani e, onların da aslında uzman kuruluşlar olması lazım. Belli sorumlulukları üstlenmeleri lazım. Ama buralarda hala büyük bir e, kargaşayla karşı karşıyayız. Tabii yani bu demek değil ki fayları konuşmayalım. Onu, onu reflas etmiyor ama evet. öbürlerinin de konuşulması lazım evet. anlamında tabii ki. Evet. Buradan hareketle e, acaba geleceğe ilişkin, çünkü sadece Elazığ'la sınırlı değil, sadece İstanbul'daki risklerle sınırlı değil. Özellikle Marmara bölgesinde, Marmara'da e, orta bölgede kilitlenmiş olan e, fayda herhangi bir hareket olduğunda etkilenecek şehirlerimizin sayısı oldukça fazla ve buradaki nüfus da oldukça yüksek. Bütün bunlardan hareketle biraz e, gele, gelecekte neleri... Nasıl yapmak gerektiği konusunu konuşabilir miyiz? Ne dersiniz? Tabii yani neti yani neticede de her şey olay şeye geliyor. Deprem beklen zararların azaltılmasına, azaltılmasına geliyor. geliyor. Yani bunun tüm dünyada uygulanan dört tane yolu vardır. Birinci yol mevcut riski arttırma. Mevcut riski nasıl arttırmasınız? Yapacağınız her bir binayı veya altyapıyı deprem şartlarda uygun gün yaparsanız bir. Evet. İki mevcut riski azalt. Mevcut riski nasıl azaltırsınız? Gerekli deprem performansını göstermeyen yapı veya altyapıyı güçlendirirsiniz. İkincisi budur. Üçüncüsü, halkı, kamuyu hepsini afet karşısında ne yapacak konusunda eğit. Üçüncüsü budur. Dördüncüsü de deprem riskini transfer et. Deprem riski nasıl transfer ederiz? Sigortadır, deprem sigortasıdır. Evet. Bugün gelişmiş bir ülkede istenen şudur. Gelişmiş bir ülkede tüm konutlardan bahsediyorum, iş yerlerinden bahsetmiyorum. Konutlar deprem şartnaması uygun yapılır ve deprem şartnaması der ki burada tasarım depremi olduğu zaman sizin binanızda hasar olabilir ama sizin canınıza bir şey olmaz veya ma hafif yaralanmalarla. Belki ama kurtulur. malınızın karşılığında sigorta dan alırsınız. Evet. Onu da siz yurt dışına transfer ettiğiniz için sizin, sizin ülkenizin bütçesiyle ilgili bir şey olmaz. Evet, yani is, is, is, Tabii istenen budur yani istenen evet. budur. Yoksa biz hiçbir zaman yapıyı efendim öyle yapalım ki depremde hiçbir şey olmasın. O tip yapılacak yapılar da vardır. Adam kendisinin öyle bir iş yeri vardır ki ...adam der kardeşim ben hiç yani bir... ...beş dakikalık iş kesintisine bile gelemem... ...onu ona göre yaparsınız ama benim dediğim... ...konutlar için tabii. Evet. Şimdi bu sizin sıralamanızdan hareketle birinci madde... ...mevcut riski arttırma. Şimdi biz evet. 99'da bir deprem yaşadık... ...1998 yılında da... E, ...bir e, yeni yönetmeliğimiz... Evet. ...olmuştu. O zaman şöyle diyelim yani 2000 yılından... ...itibaren gerçekleştirilmiş... ...olan binalarda... E, ...bu riskin... Artmadığını düşünmemiz mümkün mü hocam? Ya, çok mümkün değil herhalde. Yani yani ama sayıca binalar çok arttığı için ister istemez riskle biraz arttırmıştır. Ama şunu diyebiliriz: 2000 yıldan sonra yapılan ortalama binalar, 2000 yıldan önce yapılanlardan daha iyi diyebiliriz. Tabii. Evet. Ama bir e, depremle karşı tabii. karşıya kaldığında, e, yani onlardan da belli bir risk gelecektir. Evet. ama Ama dediğim Şimdi gibi. Şimdi şöyle. O, tabii. Evet. Bak. Buyurun. Cadet, Kesmiş olmayayım. Şimdi tabii Mustafa Bey'in dediği gibi daha önceki programlarımızda da ifade etmişizdir. Yani özellikle 99 depreminden sonra her şey bilinçlenme bir oldu. Bu işlere biraz daha dikkat edilir oldu. zaman Hazır, da, beton, tavsa, devreye girdi, hazır beton devreye girdi. Hazır beton devreye girdi. Şartname e, aslında 2000 2000'den sonra yapıldığı varsayılıyor. Hı. Öyle değil. Yani 97 yönetmeliği hazırlanmıştı ama 99 depremine kadar fazla uygulanmamıştı. O zaman da çünkü ekonomik bunalım vardı. Şimdiki gibi hemen hemen inşaat piyasası hemen hemen durmuştu. Ee, ben 98-99'dan bahsediyorum. Evet. Ee, evet. 2000 yılından sonra yapılan şeyler yeni şartnameye göre yapıldı. Tamam yeni şartname tabii eski şartnameye göre bir miktar bir miktar önemli derecede farklılık gösteriyordu. Onlar bir ilerleme sağladık. Fakat tabii bunlar işin olumlu tarafları. Fakat işin e, proje süreci artı yapım süreci bakımından e, temel eksiklerimiz değişmedi büyük ölçüde. Hatta bazı bir anlamda arttı. Nedir bunlar? İşte kısaca söyleyeyim uzatmayacağım. Proje yapım sürecinde mühendislerin kualifikasyonu konusunda hiçbir adım atamadık. Yani yetki mühendis oturtamadık. O ancak Yetkin yeni yönetmeliğe sesleni... girebildi. Hayır daha da. Yetkin mühendislik doğru. girmedi. Doğru. Hayır, doğru, hayır. doğru. Yetkin mühendislik hala yok. Evet. yok. Yetkin mühendislik ne bakımdan önemli? Hem proje yapımı bakımından, projenin hazırlanması bakımından. Bu, burada şimdi halkta şöyle bir yanılgı var. Halkta politikacılar her yerde. Yeni şartnameye göre yapıldıysa çok iyidir. Şartname... Şartname projeyi yapmaz. Projeye yapana bir yol gösterir. yol gösterir, Onun uyması gereken kuralları tanımlayan bir evet. dokümandır. Projeyi yapan mühendis mühendis o şartnameyi doğru düz uygulayamazsa o proje iyi olmaz. Şimdi biz mühendisin o projeyi iyi uygulayıp uygulamadığını bilmiyoruz. Bir Üniversiteden mezun olan herkese proje yapma yetkisi veriyoruz hala dünyada hiçbir yerde görülmeyen bir şey. İkincisi kontrol de etmiyoruz bunları. Kurduğumuz kontrol mekanizmaları sahte, fiktif yani yok. Var, kağıt üzerinde var, kanunumuz var, yapı denetim kanunu var. Yapı denetim kanunu de facto sadece inşaat denetimini, şantiye denetimini içerir gibi bir anlayışa sahip bunu uygulayanlar proje denetimi hiçbir şekilde yapılmıyor. Yani projeler evet. denetlenmiyor. Şimdi dediğimiz gibi iyi tarafları var bunlar, bunlar eskiden beri gelen kötü taraflar, kötü taraflar. devam ediyor. Evet. Bu konudaki hatalarımızı eksiklerimizi kapatamadık. Evet. Yani Hiç hiçbir, hiçbir şekilde kapatamadık. Şantiye denetiminin nasıl yapıldığı konusunda da bir elimizde yeterli bilgi yok ve çok kötü gördüğümüz uygulamalar var. Yapı denetim kanunu maalesef iyi çalışmıyor çünkü iyi oluşturulmadı. Aslında e, vaktimiz tabii az olduğu için e, bunu şu an, bizim 595 sayılı kanun hükmünde kararname ile hem yetkin mühendisliğe benzer bir e, müessese getirildi hem de yapı denetimi 596 sayılı kar kararname edildik galiba yanılmıyorsam. Yeni bir Yapı Denetim Kanunu geldi. Ne zaman? 99 depreminden hemen, hemen sonra. sonraki. Aynı yılın sonunda veya 2000'in başında. Doğru. Şimdi hatırlayabildiğim kadar. Fakat bunlar maalesef Anayasa mahkemesi kararıyla iptal İbtal edildi. İptal edildi ve değişiklikler oldu. <gülüyor> evet. Yapıldı. Ondan sonraki bir gece içinde bir kanun çıkardılar. E, yapı Denetim Kanunu çıktı. O zamanki hükümlerinden hiç tartışılmadan edilmeden ve e, ama o kanun hiçbir zaman gerçek manada yapı denetimini sağlayamadı. Şimdi bu anlamda bu bu çerçeveden bakılınca e, o zamandan buraya gelen yapılan gelişmeler olumlu değil. Evet. Ama dediğim gibi hazır ve tom kullandık. Eh, şartnamemiz evet şartname her şeye rağmen daha iyi dizaynların yapılmasına neden olmuştur hiç şüphesiz. Fakat da ölçecek durumda değiliz. Ölçemiyoruz. Elimizde bir bilgi yok ki. Yani kontrol edilmesi gereken bir bölümde burası 2000 sonrası kişisi, yapılmış ben, olan yani, binalar. Yani şöyle bir yanılgıya düşmeyin. 2000'den sonra bunu herkes söylüyor. 2000'den sonra hiçbir riskimiz yok. E 2000'dan İstanbul'da mesela 1/3'ü hemen hemen yapıların e, binaların yükü 2000'den sonra yapılmış. Evet. O kadar güzel 1/3'ünde hiçbir riskimiz yok diyemeyiz. Ama tamam eskilerine göre bir miktar daha az olduğunu kabul ediyorum. Edin, ama yani bir işi doğru dürüst yapmamız lazım. Yani niye dört dörtlük yapmayalım? En de sonunda insan hayatı bu. Bu basit bir şey değil. Her şeyiyle dört dörtlük yapmamız gereken, titizlenmemiz gereken bir konu. Evet. Nurhan Benim... <gülüyor> Hocam dedikleri doğru. Ben bir şey daha eklemek Lütfen. istiyorum. O da bugün yani bugün işte Avrupa'da var. Özellikle Amerika'da bu yetkin mühendis. önemli bir konu. Tabii ama o da tek başına yeterli değil. Amerika'daki bu işi yapan mühendislik bürolarının ve orada çalışanların aynı zamanda yanlış uygulama sigortaları var. Hmm. Yani yanlış uygulama sigorta... Yani projede dahil olmak pro tabi, üzere, dahil e, Tabii daha, yani şahıs olarak almak biraz daha zordur. O bakımdan firmalar kendileri alır. O firmanın içinde varsa siz öyle sigortanız olmalı çalışabilirsiniz da O da var yaygın. ama firma olarak yaygındır. Evet. Neticede bunu getireceksiniz. Yani bunu getirdikten sonra yani bakacaklar o zaman deyince ki işine göre kardeşim sen bana bu kadar yanlış uygulama sigorta sigortası getireceksin diyecek. Onun primi de sigorta tespit edecek. Sigortacı onu tespit ederken de bakacak herhalde neyin ne olduğuna. Yani Ama minimum yapılacak budur. Evet Mustafa çok iyi hatırlıyorsun. Ee, aslında bu 595 sayılı kararname de konuldu. Konuldu. Türkiye'de ilk defa halktan millet şaşırdı böyle şey sigorta ödermedi evet. diye. Evet. Ama o zaman konuldu. Tabii daha nasıl yapılacağı bilinmiyordu vesaire çünkü. Ama prensip olarak oraya konuldu ve bir şekilde implemente edilecekti. Ee, şey kısa... Alamıyoruz dediler, sigorta evet. verilmiyor dediler. Primler yüksek dediler, o, o çıkartıldı. İptal e, edilmeseydi, çıkartılınca... iptal edilmeseydi o yürürdü. Yürüyecek yürüyecek bir, şey, bir şekilde yapılırdı. Yani, yani evet. böyle evet. E, depremden sonra yapılan ilk iyi niyetli çabalarda maalesef e, sonuca Yani mesela bugün, şey. bugün mali mesülü sigortası tıpta vardır hepsinde uygulanıyor. Bu, bu da profesyonel meslek, bu da neden uygulanması, Elbette. bu da insanatı ile ilgili. Elbette. Evet, bir küçük ara verelim, müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam Tabii. edeceğiz. Tabii. Listen, tell me everything is all right. Listen, tell me everything is all right. Can he get away again tonight? The only boy who could ever reach me. What's the son a preacher, man? The only boy who could ever teach me. What's the son a preacher, man? Yes, he was. He was. Radyodayız 94.9'da Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programımızın konu Profesör Doktor Mustafa Erdik hocamız ve Nuray Aydınoğlu Hoca ve Aziz Şasa ve ben Gürhan Ertürk programı birlikte sunuyoruz. Efendim iki gün sonra Aykut Barkanın Profesör Dr. Aykut Barka hocamızın vefatının 18. yıl dönümü 1 Şubat 2002 Cumartesi günü kendisini tekrar anacağız. Tabi arada programımız olmadığı için bugünkü programda kendisini tekrar sevgiyle, saygıyla ve rahmetle andığımızı belirtmek istiyoruz. Çok özledik kendisini çok büyük katkıları oldu. Evet, yani inşallah yerinde rahat uyuyordur, tepeden de bize bakıyordur ama onu da çok mutlu edecek gelişmelerimiz maalesef yok. Yok, maalesef. Evet. evet. evet. Şimdi hocam dördüncü olarak deprem riskinin transferinden bahsetmiştiniz. Evet. O konuya da bir kısaca değinirsek iyi olur. Çünkü siz DASK'ın kuruluşu sırasında bulundunuz. Uzun süre yönetim kurulunda çalıştınız ve sistemin Türkiye'ye yerleşmesi konusunda da çok önemli katkılarınız oldu. O anlamda o süreci de çok iyi biliyorsunuz. Bundan kısaca bahsedelim lütfen. Evet. Nereye geldik? Özellikle sizin verdiğiniz çok sevindirici bazı rakamlar var. ...onları e, aktarabilirseniz... ...dinleyicilerimizin de... E, ...bu konuda daha hala... ...DASK sigortasını yaptırmamış... ...olanların da hareketi geçmesini... ...belki sağlayabiliriz. İnşallah. ya Yani bu rahmetli Aykut Hocamız da... ...sevince bir haber olur. Yani... ...2002 yıllarında başladı... ...zorunlu deprem sigortası... ...ve şu anda... ...tüm Türkiye'de yaklaşık... ...yüzde 54 penetrasyona ulaştı... ...İstanbul'daki penetrasyon yüzde altmış yedidir. Yani bugün San Francisco derseniz penetrasyon yüzde onu geçmez, Tokyo derseniz yüzde on mertebesindedir. O da Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarının gayet başarılı olduğunu gösteriyor. Altı bile başarılı olduğunu evet. gösteriyor. Ve şu anda ödeme kapasitesi herhalde yirmi milyar Türk Lirası'na yakındır ödeme kapasitesi. Vardır. Yıllık mı bahsediyoruz yoksa Yok, genel Yani kapasitesi. Yani, yani evet. neticede kendisinin bir havuzu vardı tabii. Havuzda evet. toplanan paralar yanılmıyorsam 10 milyar Türk lirası civarındadır ama iki buçuk uh, milyar öreğe yakın da reasürans vardır. Hep beraber toplama yani şeyini yapar. Ödeme kapasitesini sağlar ki bu da yani İstanbul depremindeki hasarları karşılayacak bir tutardır. Şimdi bölgeye bakarsak bölge maalesef yani Doğu Anadolu olsun Güney Doğu Anadolu bölgesi olsun çok Başarılı değil bu konularda. Çok düşük değil mi? En yüksek yer aslında Bolu ilimizdir. %90 üzerindedir yani. Boluları takdir etmek lazım bu konuda. Elazığ'da yaklaşık %35'tir. Malatya'da %38 mertebesinde. Yani Elazığ'da 43 bin sigortalı hane vardır. Malatya'da 63 bin sigortalı hane var. Ve şu anda... Yani DAS'daki arkadaşlar... ...neredeyse tüm sigortalılara... Gerek e-mail gerekse cep telefonuyla uğraşıp işte hasar talebinde bulunmanı istiyorlar. Bütün çağrı merkezleri çalışıyor. Gayet başarılı bir çalışma. Çünkü bu hasar da süratle ödenmesi lazım. O bakımdan gayet iyi çalışan bir şey. Tabi bu tek başına şu anda iyi. Ama bunun ihtiyari sigortayla desteklenmesi lazım. Çünkü bu şu andaki sigorta sadece yapısal hasarı kapsar. Sizin evinizin eşyalarda hasar varsa veyahut da ...belli limitlerin üzerine çıkmak istiyorsunuz, çünkü bunun her birinin belli limiti vardır, ödeme limiti, o zaman ihtiyari sigortaya başvurmanız lazım. i̇htiyar sigorta penetrasyonu tüm Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bu bölgede 10 bin civarında falan çok düşük penetrasyon tabii, ondan artması gerekiyor. Ama sigorta da Türkiye'de en eksik olan maalesef yani üçüncü şahıslara karşı hasar sigortasıdır. İnsanlar kendi hasarlarını sigorta ettirebiliyor. Ama üçüncü şahıslara karşı olan hasar, sigortalı değildir çoğu yerde. Onun için gerekiyor. Çünkü Türkiye'de... ...hukuki mesuliyet çok işlemiyor. Hukuki mesuliyeti var. Ancak mahkemeye gidersiniz, uğraşırsınız. Mali mesuliyeti getirmek lazım. Mesela bugün... ...diyelim ki en basiti, az önce yani konuştuk, belki tekrar konuşuruz. Mesela binaların üzerinde kaplama cepheler var. Evet. Küçük bir depremde bunlar düşüp olabilir Bunlar düşüp yıkılsa, sizin arabanızda, sizin canınızda hasar gelse... ...mahkemeye gidersiniz. Başka yapacağınız, bir şey, yapacağınız bir şey yok. Ama herhangi bir şekilde siz... ...öyle bir olaya karşı, üçüncü şahsara karşı... ...binaya veyahut işletmeye... ...neyse kardeşim sen bana üçüncü şahsara karşı... ...şöyle, şöyle, şöyle... ...sigorta getirmezsen... ...ben sana ruhsat vermem dediğiniz anda... ...olayın boyutu değişir. Mesela oteller için. Mesela oteller için. Ya, yani. Turistik tevziler için. Turistler için, için turistik tevziler için. Var. Alışveriş merkezleri için. Okullar için. Hatta hastaneler için. Evet. Her biri. Yani hastane, diyelim özel hastane kurmuş. Bu İstanbul'da çok özel hastane var. Nuray Hocam daha iyi bilir. Hastanelerin teorik olarak diğer yapılara karşı en azından yüzde elli daha şiddetli depreme dayanır halde yapılması lazım. Evet. E, Ama öyle insanlar öyle musun? Çünkü öyle... mevcut konut binalarını çeviriyor. çeviriyor tabii, çeviriyor. Yani o, adama, şey o adama siz derseniz ben <gülüyor> burada yatan her bir hasta için şöyle bir teminat, böyle bir sigorta istiyorum depreme karşı dediğiniz anda... E, ...sigortacı gelip bakacak işin ucunda para olduğu için o teminat kolay bir yer verilmeyecek. Ya prim yüksek istenecek, şu da budur. Sağlık Bakanlığı da diyecek kardeşim sen bana bu sigortayı getirmezsen ben sana işletme ruhsatı vermem. Vermeyeceğim. Ya yani bu sistem bu. Yani yurt dışında da sistem budur. Tabii. Yani bu tip Veyahut da bir alışveriş merkezi. Bugün öyle alışveriş merkezleri var ki ben görüyorum... ...isim vermeyeyim, girdiğiniz zaman bütün rafların... ...üzerine her şey dizilmiş, raflar bağlanmamış... Evet. ...ya bu ki bir deprem sırasında... ...küçük de deprem olsa raflar devrilecek... ...üzerine bunu filmlerde görüyoruz zaten... Yani dizi, Tabii Elazığ'da, e, da, Elazığ'da, ...Elazığ'da da aynı de, şeyi diyor. görüyoruz... E ...şimdi bu, e, bu... ...diyelim adam orada yaralandı, ne yapacak... ...hakkını kimden alacak adam... Yani bunların, ...ve bu e, emin ol... ...çok daha iyileşmeye bu tip şeylere karşı... sevgi edecektir, çünkü sigortacı diyecek ki, ...sen bunları bağlarsan bu raflar birbirine... ...ben senin primini şu kadar düşürürüm diyecek yani bu tip sistemleri devreye sokmamız lazım. Bunun sokulmaması için ben hiçbir sebep görmüyorum. Evet. Orada şöyle bir problem var sanırım. Zaman zaman ihtiyari sigorta alımında şey var. Yani sigortacılar da çok emin değil ne yapacakları konusunda. Yani bu bahsettiğiniz konular aslında sigortacıların da eğitilmesi lazım. Orada bir eksiklik var. Tabii. Yani riski değerlendirme noktasından ne yapmaları gerektiği, neye dikkat etmeleri gerektiği ve neye göre primi hesaplamaları gerektiği Konusunda yangında az çok var ama başka konularda Yok. olduğunu ben sanmıyorum orada bir çalışma yapılması. Haklısınız yani TSB ile ilgili epey bir çalışma yaptık. Onların ihtiyari ve epey düzenleme yaptık. Olay şuradan kaynaklanıyor. Tek tek ferdi olarak geldiği zaman problemler çıkmaya başlıyor. Çünkü adam ne şekilde prim vereceğini bilmiyor. Ama böyle bir zorunlu sistem olduğu zaman o zaman sistem daha değişik çalışacaktır. Yani belli gruplandırmalar yapılacaktır. Şuna bakılacak, buna bakılacak. Eksper gittiği zaman neye bakacağını bilecek. Çünkü fiyat belirlemesi ve hatta prim belirlemesi nesnede bir yatırım işi. Böyle tek tek gelen işler için fazla olmuyor iş. Bu konuda bir çerçeve... Yap... Çerçeve yapılması lazım ama işte çerçeve için neçede kimse durduğu yerden çerçeve yapmaz. Talep oluşturmak lazım. Böyle bir kanun çıktığı zaman talep oluşacak. Doğru. Nasıl vereceğiz, ne yapacağız diye. Yani bunlar birbirine bağlı şeyler. Yoksa... Yani iş, işin yasal tarafı i̇şin... önden giderse arkası gelir. Yani, yani prim, prim, prim tespitinin nasıl yapılacağı belli değil. Neye bakılacağı belli değil. Yangın için tabii var ama yangın sigortası yani kapsamlı bir sigorta biliniyor. Yıllardır uğraşılmış yani ne yapıldığı biliniyor. Öyle. Böyle tek tek gelen sigortalar için yani tek tek gelen sigortalar yok. Mı? Mesela çok büyük holdingler, mesela kendi bütün şeylerini diyelim ki enerji üretim tesislerini sigortalatıyor. Ama onu yaptığı zaman büyük bir sigorta şirketine gidiyor. Büyük bir sigorta şirketi sırf prim tespiti için yurt dışında bunu yapan firmalar var. Firmalar geliyor, inceliyor, rapor veriyor, bulur. yani o şekilde oluyor ama öbür türlü küçük çapta işler için çok haklı Aziz Bey. Olmuyor tabii. Evet, bu deprem riskinin transferi ile ilgili zaten evet. ayrı bir Program yapıp orada sigorta orada meselesini oldukça yani. detaylı konuşmamız tabii, lazım. Tabii. E, zamanımızı da dikkate alarak ben hemen Türkiye Deprem Vakfı'nın e, çalışmalarına evet, geçmek istiyorum. Evet. Burada da başlangıçta Hasan Boduroğlu hocamızı evet, da anmak anla, isterim. Işte. Evet, tabii, Daha evet, önceki evet. dönemde e, Deprem Vakfı'nın başkanlığını tabii, yürüttü. Kendisiyle tabii. de programlar tabii, gerçekleştirdik. Tabii. Evet efendim. İlk vakfımızın tabi ilk başkanı Rıfat hocamızdır. Evet. Rıfat hocamızdır. Allah hocam. Rıfat Yararbanketelisin tabi. Şu anda deprem vakfı 1993'te kuruldu. Yani kurucu üyelerden sadece bir tane sağda Allah uzun ömür versin güven hocamız. Onun dışındakilerin yani bir de Semih hocamız. Onlar sağlam diğerleri maalesef toprağa verdik ama eminim onlar da izliyorlardı ne olduğunu. 27 yıl geçti. Uğraşıyoruz tabii. ilk başlarda şeydi daha yani çok misyonu çok şeydi yani işte Türkiye deprem bilincini arttırmasına katkıda bulunmak, eğitim vermek şuydu bugün. Bugün artık eğitim veren veya da bilinç kat bilinç arttırmasına katkıda bulunan çok kurum var, çok teşkilat var. O bakımdan yani şu anda biz vakıfta yeni bir senet yapılanmasına da gidiyoruz. Nuray hocam da mütevellidir bilir ve istediğimiz daha çok bu konuda bir think tank olmak, üst düzeyde tavsiye etmek. Çok önemli. Ve, ve yani bağımsız bir birim olmak, evet. karar veren birim olmak yoluna gidiyor. çıkartmak Tabii. herhalde değil mi? Uğraşmalarımız daha çok şeyden oldu yani. Gerek DASK'la ilgili belli bir anlaşmamız vardır. şu Yeni sigorta primlerini, hepsini deprem sigorta primlerini yardımcı olduk onlara tespitte. Aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği ile de beraber çalıştık. Onların da bütün ihtiyari sigorta, sınayi sigorta, ol risk sigortalarını her birinin primleri için katkıla bulunduk diğer bir şey olarak reasürans işlerinden çalıştık. Şu anda şeyle beraber deprem izolasyon derneği ile beraber deprem yalıtım sistemlerinin uygulanabilirliğiyle normal konutlara uygulanabilirliğiyle çalışıyoruz da o konuda iyi gelişmeler var. Yani normal konutlara da fazla maliyet arttırmadan uygulamamız mümkün oluyor. Eskiden şeylerle uğraşırdık, eğitim işleri uğraşırdık. Belli bir simülasyonda örneğimiz vardı, sallardık onu kendimizi yapmayalım dedik. Tekirdağ Belediyesi ile iş birliği gittik. Çok güzel. Tekirdağ Belediyesi gayet güzel kullanıyor. Biz de kendilerine yardımcı oluyoruz. O bakımdan o şey yaptık. İşte yeni girmek istediğim sistemler iki tane sistem var. Bir tanesi yapı, deprem, performans, derecelendirme sistemi. Diyoruz biz buna. Yani iyiyi ortaya çıkartmak, iyi uygulamalar ortaya çıkartmak istiyoruz. Bugün İstanbul'da olsun, Türkiye'de olsun birçok kuruluş aman ben ...mesela yeşil yapı nasıl alırım diye... ...yarışıyor işte. Evet. Green sertifikalar vardır. Firma ismi vermek Doğru. istemiyorum. Oraya bir platin mi olacak, altın mı olacak ama... ...hiçbir firma diyelim ki ben deprem konusunda benim platin sertifikam var demiyor. Bence deprem konusu öbüründen çok daha çok önemli. Çok daha şey. önemli. Siz, siz, sizin bugün yeşil sertifikanız bile olsa deprem sonrasında binanız yıkılınca... ...etrafa verdiğiniz yani moloz, kir, ekosistemi çok bozan şeyler. Yani önceliğin orada olması lazım Tabii. ve... Onun için bugün yani Amerika'da bir sistem kuruldu. Binaları derece sistemi. Şu anda İtalya'da ve Yeni Zelanda'da çalışıyor. Onlarla konuştuk. Onların sistemini getirdik buraya. Onları tercüme, etme, tercüme ettik. Bir sistem kurduk. Bu tabii şey üzerinde çalışmıyor. Depremi dayanıklı mı değil mi konusunda çalışmıyor. Bunun çalışma şekli şudur. Tasarım depremine maruz kaldığı zaman bina maruz kaldığı zaman bina içindeki fonksiyonlar da dahil. Yani yapısal olmayan unsurlar da dahil. Eğer maliyetinin ...sadece yüzde beşinden az bir hasar uğruyorsa... ...biz buna platin diyoruz. Evet. Bu şekilde efendim benim deprem ...dokuza dayanır. İşte sekiz olsa bilmem ne olur... ...onlar ortadan kalkıyor. Evet. Orta ortadan kalkıyor. De derecenleri mi var? Ona göre şu anda işte... ...belli bir düzeni kurmaya çalışıyoruz. Sağolsun sektörden de çok ilgi var. Çünkü şu var yani... ...bu sistem bir başlarsa diyelim özel okullardan başlıyoruz. İnşaat sektörünü kastediyorum inşaat, değil mi? Yani yapı sektörü yapı bahsediyorum. Sektörünü. Yani evet. yatırımcıları kastediyorum, Tabii. büyük yatırımcıları... Diyelim ki mesela özel okullarla ilgili başlattık diyelim. Emin olun bugün iki tane özel okula biz platin sertifika versek diğerleri de almak ister. Tabii, tabii. Ve bu şekilde biz iyiyi ortaya çıkartmak, iyiyi göstermek istiyoruz. Türkiye'ye kadar, şimdiye kadar hep yaptığımız çürük binaları bulalım, bunları güçlendirelim. Bu kötü bir yöntem değil, yapmak lazım. Ama aynı zamanda artık Türkiye öyle bir duruma geldi ki iyiyi başarıyla da göstermek lazım. Olumlu örnekleri. Olumlu örneklerde göstermek lazım. Evet. Yani bugün herkes ne bileyim benim binama yeşil sertifika almak için yarış, yarışmak yerine bunun için yarışması lazım. Evet. Bu konuda bir faaliyetiniz şu anda. Bu konuda bu konuda fa mı? faaliyetimiz şekilde başladı. Yani isim vermiyim değişik firmalara konuştuk işin düzenli oluşturduk. Ama bir toplantı yapıp imsatlan yoğun çalışıyoruz evet. bu arada. Bir toplantı yapıp bunu bir hayata geçirmek istiyoruz. İşte onun için değişik firmalardan destek bekliyoruz. Genç arkadaşlarımız uğraşıyor. ...Türkiye'de bu tip şeyleri başlatmak kolay değil. ve Çünkü çok yanlış doğru. başlarsanız yanlış gidiyor. Tabii. Doğru başlamak için de epey uğraşmak lazım. İlk örneklerin çok doğru olması lazım. İlk örnekler yanlış oldu mu arkası da akar gider. Onun için uğraşıyoruz yani. işte bunu yavaş yavaş dillendirmeye başlıyoruz. Ama bence yapılması lazım. Evet. Bu platin sertifikayı gibi. vermek için o yapılarda bir inceleme gerekiyor. Yapılarda geliliyor. inceleme gerekiyor. Değil mi? Yapılarda inceleme gerekiyor. Yani şudur yapının içindeki şey de dahil asansöründen ısıtma, şey soğutmasından bilgisayarlara kadar hepsi dahil tabii. ...istiyoruz ki tasarım depremi, hepsi dahil tabii. tasarım depreminden sonra hasarlar toplam bina değerinin yüzde beşini geçmesin. Evet. Bu aslında şey için de çok iyi tabii yani diyelim ki uzun vadede baktığınız zaman mesela bankalar için de çok iyi. Ne diye derseniz adam geliyor bankaya ipotek olarak gösteriyor binasını. ...binanın ipotek değeri nedir? Yani ipotek değeri onun satış değeri değil. Elbette. Ondan sonra bir deprem oldu zaman ne olacak? Yani Mi o afette ya o bakın evet, o binadan yani her ne kadar bu çok elitist bir davranış gözüküyorsa da bence gerekli bir şey bizim iyilerde göstermemiz lazım. Evet. Ee, özellikle de tabii ki siz e, kamu binaları açısından da belirttiniz. Onun dışında işte e, turizmle ilgili binalar olsun. Turizm. Çünkü bu aynı zamanda yurt dışındaki devletler e, Türkiye'nin e, e, deprem efendim. riskini, afet riskini göstererek? de tabii, tabii, e, çok yakından tabii. takip ediyorlar. Ve en ufak bir şey olduğu zaman tabii açıklamalar ya, yapıyorlar. Türkiye şu anda öyle. tehlikeli. Yani bu, diyor. Allah göstermesin. Bugün evet. Antalya'da bir deprem olsa, yani bir otelde, yani üç dört tane kimse, inşallah bir şey olmaz da yaralanma olsa, bu ne biçim büyütülür? Antalya turist kesilir. Bunlar çok ciddi konular yani. Evet. Aziz Bey de, çünkü e, özellikle Ege bölgesinde bu konuda baya uğraştı. E, çeşitli turizm şirketleriyle evet. görüştü. E, ama orada da çok net bir Başarı elde edemedik. Evet. İşte mi? bu gene doğru. gene geliyor konuyu şey yani mali sorumluluk sigortasına ortasına geliyor. Evet. Üçüncü çağı sarar. Evet. o geliyor oraya dayanıyor. Dayanıyor doğru. E, halbuki bunları yapsak hem de dediğiniz gibi iki tane okula özel okula e, bir sertifika plat, platin sertifika verilse bu bu e, kamuoyuyla paylaşılsa bir sonraki yıl okul kayıtlarının artacağından İş, e, hiç kimsenin şüphesi İş, tabii olmaz olmasın, ve olsun. tabi başka şeylerinde okullarında tabii, tabii, bu konuda bir yarışmaya tabii. girecekleri yani Türkiye azık... artık yani iyi gösterecek ve iyi özendirecek seviyeye geldi yani. evet. Kötüden kaçınmak iyi bir şey ama iyi de özendirmek lazım. Doğru. Ben e, dinleyicilerimizi e, sizlerin e, pazar günü Haber Türk televizyonunda kanalda e, gerçekleştirmiş olduğunuz oldukça uzun 3,5 saatlik e, programı da izlemelerini tavsiye ediyorum. Habertürk'ün e, internet adresinde bunu bulmak YouTube da bunu bulmak mümkün. Orada da çünkü bugün konuştuğumuz konuların e, oldukça detaylı ve uzun e, açıklamalarıyla karşılaşacaklar. Çok yararlı olacağını e, düşünüyorum. E, Habertürk'ün pazar akşamı saat 9'du. Değil mi hocam? Evet. Saat, saat 9'da 9, gerçekleştirdi. Gece 1'e kadar, e kadar. Ama de. net tabii. Aradaki reklamlar vesaireleştirdi. Aradaki vesaire reklamlar vesairelerde katıldı. Oldu, evet. evet doğru. Biz Mustafa Hocam sizinle ikinci bir programı da talep ediyoruz. Belki o ikinci programı gerçekleştirdikten sonra üçüncü programı da talep edebiliriz. Ama bugün size soramadığımız birçok konumuz var. Onları ele alacağımız bir programa lütfedip katılırsanız çok seviniriz Rica hocam. Rica ederim efendim biz yani o tip hizmetler için her zaman hazırız. Sağ olunuz çok teşekkürler. Evet hocam üzerinde durmadığımız şeyler var ama belki sizin söyleyeceğiniz bir e, küçük not var mıdır yoksa kapatalım mı? Evet kapatabiliriz. kapatabiliriz. Ee, Mustafa Erdik hocaya çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Evet. Uzun Ay, zamandır planladığımız ve bir e, konuşmayı en azından ilkini gerçekleştirmiş olduk. Evet. E, ama dediğiniz gibi Mustafa Bey'den öğreneceğimiz daha çok şey çok var. Çok şey var. Estağfurullah. Var. Bir, bir en azından bir program daha ...yapmamız ve çok bunun... ...pek de arasını uzatmamamız... Evet. ...iyi olur diye düşünüyorum... Türkiye evet. Deprem Vakfı'na da e, destek <gülüyor> verebilmek için elimizden gelen çok, her şeyi yapmaya hazırız. Çok sokağıma. teşekkür Açık ederim. Açık radyo sağ olarak sağ oldum, da sağ söylüyorum. Sağ Altın Saatler Programı 2 olarak da söylüyorum. E, ne zaman bir görev düşerse teşekkür lütfen bildiriniz. E, biz hem tanıtma konusunda hem de duyurularınızı yayınlama konusunda hem de faaliyetlerinize destek vermek konusunda her zaman hazırız. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. olun. Çok, çok teşekkür Rica ederim efendim. Rica ederim. Rica ederim. Efendim Altın Saatler programında bu hafta konumuz e, Profesör Doktor Mustafa Erdik hocamızdı. E, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşça